İş böyle olunca Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem fiiliyle yani tatbikatıyla, işaretleriyle ilk kez Kur'an'ı tefsir etmiştir. Nitekim لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Umum halka kendilerine inen hükümleri beyan edesin diye. ayeti i kerimesi bunu izah etmektedir. İslam dinini kabul edip kendisine en yakın olanlar en güzel öğrendiler.